Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 94.9 Açık Radyo'da yeni bir hukuk güvenliği programındayız bugün yine gündem çok yoğun ama e, öncelikle belki de şunu e, söyleyebiliriz. Birinci sırada e, iktidar partisi yetkilileri tarafından yargı paketiyle ilgili veya yargı reformu strateji belgesiyle ilgili beklenen haberler e, bir kere daha yenilendi. E, ve Eylül ayı sonuna kadar bu yargı paketinin meclisin gündemine getirileceği belirtildi. Dileriz e, olumlu e, haberler ve olumlu bir içerikle e, gündeme gelsin bu e, yargı paketi. E, ve birçok e, cezaevinde e, adalet bekleyen, hukukun işte olağanüstü dönemde biraz yanlış e, uygulandığını söyleyen, bundan zarar gören insanlar da bu mağduriyetlerini sonlandırsınlar. Ee, yine bu arada akademisyenlerle ilgili uzun yıllardır süren <gülüyor> e, şikayetler ve mağduriyetler e, kısa bir süre önce verilen Anayasa Mahkemesi kararıyla... E, ...görüceli olarak... ...işte beraat kararları verilerek... ...insanları ferahlattı... E, ...bu karara... E, ...uymayan bazı mahkemeler de vardı... ...hatta istinaf mahkemesi... ...ve yerel mahkemelerden bazıları... E, ...bireysel başvuru üzerine... ...anayasa mahkemesinin verdiği kararlarda... ...işte e, subjektif etkisi mi... ...objektif etkisi mi... ...burada... E, ...önemlidir tartışmalarında yaptığımız dönemde kendilerinin dosyasıyla ilgili olmayan bir karar olduğu için sanıyorum. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararlarını görmezden geldiler. Ama son bir hafta içinde sanıyorum hem İstanbul'da hem Ankara'da hem de İzmir'de öncelikle İzmir'de Anayasa Mahkemesi'nin Barış Akademisyenleri diye bildiğimiz açıklamalarına ilişkin ...verdiği karar sonrası... ...beraat kararları geldi... ...ve bugün de ne oldu... ...Aynır ee, Bugün e, resmi gazeteyi sabah açıp... E, ...yeni bir anayasa mahkemesi... ...kararı yayımlanmış mı diye... Baktığımızda Çünkü uzun zamandır avukatlar yüzlerini yıkamadan resmi gazeteyi açıp okuyorlar. Bakalım bugün ne olmuş, bugünkü gelişmeler neler olabilir diye. 26 Temmuz 2019 günü Anayasa Mahkemesi kararının 9 akademisyen hakkında verdiği ihlal kararının düzeltilmiş, gerekçelendirilmiş, son kez gözden geçirilmiş halinin... Resmi gazetede yayınlandığını gördüler. E, demin sizin de söylediğiniz gibi e, resmi gazetede bu kararın yayımlanmasını beklemeden pek çok mahkeme ellerinde devam eden henüz karara bağlanmamış e, dosyalarda e, bireysel başvuru yolunda e, verilen sonuç karar eğer bir hak ihlalinin e, ...tespitine ilişkinse ve e, bu hak ihlalinin giderilmesini gösteren bir içeriğe sahipse... E, ...öğretide kararların objektif etkisi e, diye kabul ettiğimiz... E, ...ekole uyarak, anlayışa uyarak kendiliklerinden e, internet... ...çünkü Anayasa Mahkemesi'nin internet sayfasından karar metni yayınlanmıştı. O karar metnine uyarak... E, 2016 yılı Ocak ayında imzalanan bu suça ortak olmayacağız başlıklı bildirinin ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı ve idarenin e, demokratik bir toplumun önemli bir ihtiyacını karşılayacak... ...nedeni gösterememesinden dolayı ölçülü bir kısıtlama yapmadığını kabul ederek ihlal kararı vermesine dikkate alarak beraat kararları verdiler. Şimdi bazı heyetler henüz karar vermedi. Ee, geçen haftaki konuğumuz e, Meriç Hanım avukat Meriç Eğibolu özellikle 13. ve 20, 37. ağır ceza mahkemelerinin henüz karar vermediğini söylemişti. Sonra 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin de beraat kararlılığı Pazartesi hafta ve vermeye dün. başladığını gördük. Bugün başkan mazeretliymiş, heyet bugün karar vermemiş ama dediğimiz gibi 2-3 gün içinde geçtiğimiz 37. Ağır Ceza Mahkemesi'deki en ağır cezaları veren mahkemelerden biriydi dinleyicilerimiz de biliyorlar. Beraate başladı ama 13. Ağır Ceza Mahkemesi hala yanılmıyorsam, yani benim şu ana kadar bir bilgi eksiğim yoksa henüz Anayasa Mahkemesi'nin e, Temmuz sonunda verdiği ihlal kararını dikkate alarak ellerindeki dosyalarda e, işlem yapmadı. Tabii 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin özelliği ilk davaya bakıyor olması ve bu ilk davada ...Adalet Bakanlığı'nın bu suç... ...terör propagandası suçu değildir. Burada Türklüğe hakaret diye... ...kısaca özetleyebileceğimiz... ...TCK 301. maddedeki... ...suç vardır diye izin verdiği suç bir... ...suç şey vardır değil de yani su bununla ilgili oluyor. soruşturma... Bununla ilgili ...yani yapın. nitelemeyi böyle yapıp... ...kendilerince tabi bu mahkemeyi bağlamaz... Ee, ...yanlış anlattım özür dilerim. Şimdi 13'a ceza vermedi... ...ben de şöyle düşünüyordum yani niçin... ...bir de neler var... ...hakkında mahkumiyet kararı verilenler... ...hükmün açıklanması karar vermesini kabul etmeyenler ya da onlar isteseler bile mahkemelerin uygun bulmadığı ve haklarında hapis cezası verilen akademisyenler var onların dosyaları bölge adliye mahkemesi dediğimiz isnaf mahkemelerinde adli tatilinde araya girmesinden mutlaka kaynaklanıyor ee, henüz isnaf mahkemesi dairelerinin Anayasa Mahkemesi kararına dikkate alarak resen bir e, bozma mahkumiyetleri bozma kararı vermediğini gördük. Hatta şöyle bir gelişme oldu. İkinci ceza dairesinin Elindeki İstanbul Bölge İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin 2. Ceza Dairesi'nin elindeki açık e şeyleri, dosyaları yeni kurulan 27. Ceza Dairesi'ne yolladığı da görüldü. Bu da tabii ki bir istesmez uzamaya yol açacak. Biz isnaf mahkemeleri ne bekliyor? Adli tatil mi? Bunun tek nedeni diye düşünüyorduk. Şu söylendi bu arada bazı kişilerin düşünceleri dendi ki bireysel başvuru kararının resmi gazetede yayınlanması bekleniyor. Anayasa Mahkemesi'nce verilen. Halbuki Anayasaya dikkatle bakılırsa Anayasa Mahkemesi kararlarının Hepsinin e, bu kararlara uyulması için Resmi gazetede yayınlanması gerekmez Eğer Anayasa Mahkemesi bir Yasayı iptal ediyorsa Bu iptal kararının Resmi gazetede yayınlanması gerekir Çünkü onun üzerinden bir süre geçmesi gerekir iptalin uygulanabilmesi ve Yeni kanun düzenlemesi yapılması için Oysa bireysel başvuru kararları e, Kişi hak ve özgürlüklerinin bir işlemle idarenin ya da yargının yaptığı bir işlemle ihlal edilip edilmemesinin tespitine ilişkin olduğu için e, resmi gazetede yayımlanması gerekmez. E, dolayısıyla en son bunu bekliyorlardı herhalde diye düşündük. İşte bugün o eksiklik de tamamlandı. Resmi gazetede kararın son hali yayımlandı. Artık e, karar vermeyen anayasa mahkemesi kararı yokmuş gibi davranan e, ağır ceza mahkemelerinin ve isnaf mahkemelerinin de bekliyoruz ki e, resen yani hiçbir başvuru olmadan kendiliklerinden anayasa mahkemesi kararlarının bağlayıcılığından bahisle e, gerekli düzeltmeleri yaparak e, beraat kararı vermelerini. Yani eğer mahkumiyet kararı verilmişse isnaf dairesinin bu kararı bozmasını bekliyoruz. E, ağır cezalarda davalar devam ediyorsa o zaman da berat kararları verilmesini bekliyoruz burada geçen hafta Meriç hanımla zaman kıtlığından konuşamadığımız bir bölümü vardı sorunun haklarında hükmün açıklanmasının evet geri yani bu bu bu, bu Hı -hı. yani açık radyo izleyicilerinin dinleyicilerinin de ...merak ettiği... ...teknik bir konu... Evet. ...bu konu ilginç... Evet. Yani ...şöyle mahkemeler demişlerdi ki... ...siz bu suçu işlediniz... ...bizce bu basın açıklamasını imzalamak... ...bir terör propagandası... ...suçudur... ...size işte bir yıl üç ay atıyorum... ...genellikle böyle verildi... ...hapis cezası veriyoruz... ...hatta bazı mahkemeler çok ağırlaştırarak verdi de... Evet, Bazılarında bir yıl üç... Iki yılın altında verdi... ...genellikle bir yıl üç ay verildi... ...bir buçuk yıl verildi... ...bir yıl altı ay... Ee, o zaman şöyle bir hak tanındı Türkiye'de 10 e, yıldır 15 e, yıldır. E, dendi ki e, eğer sizin hakkınıza verilen hapis cezası 2 yılın altındaysa. İki yıllı evet. geçmiyorsa ve bazı diğer koşullar varsa teknik konuları geçiyor. Yani sabıkasızsanız siz, iyi halliyseniz bir daha bu suçu işlemeyeceğiniz konusunda gibi, mahkemeye kanaat geldiyse sizi. Ve siz de kabul ediyorsanız sizi beş yıl boyunca denetim altında alalım hakkınızda bir hüküm kuralım bunu size bildirelim ama. Bunu adliyesiyle bildirmeyelim. Sabıka kaydınız olmasın. Evet. Dolayısıyla sabıka Hükümlü kaydınızda 5 yıl süreyle e, inceleniyor, denetleniyor kaydı olsun. Ama bu 5 yıl içinde benzer bir suçu işlemezseniz kasti. O, kasti kasten, tabii ki yani, bilerek işlenmiş. ve isteyerek taksirle e, değil, kaza Kast. ile değil. Bilerek ve is, e, isteyerek bir suçu işlemişseniz o zaman bu dosyanız da açılır. Yine hakkınızda verilen hüküm e, kesi, şey yapar e, bir mah e, kesin e, ne derler ulusmazlığı <gülüyor> tam olarak çözen hüküm dediğimiz bir nitelik kazanır ve siz dilerseniz yasa yoluna başvurursunuz. Yasa yoluna başvurmazsanız bu hüküm kesinleşir ve sabıkalı olursunuz demek. Şimdi genellikle büyük bir çoğunluğu mahkemelerin verdikleri mahkumiyet kararlarından sonra hükmün açıklanmasının geri bırakılması yoluna başvurdular. Yani kişiler haklarında bir ceza verildiğini bildi bir hapis cezası. Ama bu adli sicile işlenmedi. Fakat 5 yıl boyunca kişilerin denetim altına alınması ya da 5 yıl boyunca bir sürenin geçmesi bekleyen. Şimdi bu durumda ne olacak? Geçen hafta bunu konuşamadık. Şimdi bu durumda herkesin dikkat etmesi gereken bu kararlar şey, yani hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları verildi. Yerinde duruyor. Sadece adli kayıt duruyor. da var ama evet. sabıka kaydında yok. Ve herkes bu 5 yıl süre içinde diken üstünde duracak. Bekliyor. Tam bu sırada Anayasa Mahkemesi dedi ki evet. bu bildirilerde e, ifade özgürlüğüyle ilgili hem e, iç hukuk, e, anayasal hükümler hem de e, ulusal üstü hukuk açısından İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin e, ifade özgürlüğüyle ilgili maddeleri ihlal edilmiştir dedi. Evet. Bunu hemen e, yani Anayasa Mahkemesi'nin dayanağı olan dosyalarda o dosyaların yerel mahkemeleri çözümlemekte iş, iş kolay. Ama bu durumda, bu durumda şimdi ne olacak? Hükmün açıklanması geri bırakılma kararları verilenler ne olacak? Biz biliyoruz ki yani anayasa mahkemesi kararı dikkate alınarak, bu kararlar hakkında e, yargılamanın yenilenmesi istenebilir. Ama bu hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları kesin bir hüküm olmadığı için hükmü, evet, mahkumiyet hükmü olmadığı için yapılamaz. Evet ne yapacağız? E, yapılması gereken şu benim fikrim tabii ki pek çok kişi de benim gibi düşünüyorlar. Başka şeyler de olabilir. Şimdi anayasa mahkemesi kararına dikkat edelim. 9 kişi hakkında verdi 26 Temmuz tarihli kararını ve 1 kişi Füsun Hoca hakkında hüküm vardı. Zaten hoca hükmünü çek, çekiyordu. Çekmişti fazla bile yattı. Diğerleri ise haklarında hükmün açıklanması geri bırakılan kişilerdi. Mahkeme 9 dosyayı bireysel başvuruyu birleştirdi ve bir ayrıma gitmedi. Sen hükümlüsün. Senin hakkında hükmün açıklanması var diye bir ayrıma gitmedi ve 6.216 sayılı kanunun yani anayasa mahkemesinin kuruluş kanunun 50. maddesi diyor ki anayasa mahkemesi bir temel hak ve özgürlüğün ihlal edildiğini saptadığında ilgili idari ya da yargısal makam burada yargılama hatası mahkeme. sonunda mahkeme hapis cezası verdi dolayısıyla. Hapis cezasını veren arcaza mahkemeleri ihlali giderici işlemi yapar. Ve ne yazıyordu kararda? ihlalin giderilmesi için kararı veren mahkemelere gönderiyordu. Ama dokuz kişi hakkında gönderiyordu. Fakat öğretide bu konu artık ıı, işlene işlene avukatlar tarafından dile getirile getirile hakimler neyi gördüler? Sadece başvurucunun kendisi hakkında değil başvurucuyla aynı... ...durumda olan kişilere de etki ediyor bu karar. Dolayısıyla kesinleşen kararlarla ilgili isnaftan sonuç bekliyoruz ama... ...hükmün açıklanmasını geri bırakan, hakkında hükmün açıklanması geri bırakılan kişilerle ilgili ne olacak? O noktada kalmıştık. Bizim önerimiz şudur, ortada bir hüküm vardır ama bu hüküm, hüküm olarak topluma açıklanmadığı bir... için... E, hüküm statüsünü kazanmamıştır askıdadır ve bu dosyalar henüz İnfaz kararı veren, yoktur hük hükmü kuran ama açıklamayan ceza mahkemelerinin yazı işleri müdürlüklerinde ayrı bir bölümde 5 yıllık sürenin dolmasını beklemektedirler ve bir taraftan da bu başvurular için de bu kararlar için de bireysel başvuru yapıldı yapılacak olan tek şey e, kararları veren ama hükmü açıklamadıkları için ayrı bir yerde bekleten mahkemelerin Anayasa Mahkemesi kararı artık resmi gazetede yayımlandığı için bunu görmezden gelemeyecekleri yani açık olan e, henüz hüküm e, niteliğini e, kazanmamış olan yazdıkları hükümleri ortadan kaldırarak bir yeni gelişme olmasından bahisle e, Anayasa Mahkemesi karardaki gerekçelere dayalı olarak açık olan kararlarını yeni bir e, hükümle yani beraatle sonuçlandırabilecekleri ben böyle düşünüyorum. Bizim, Pek çok arkadaşım da böyle evet, düşünüyorum. Bizim mesela programımızı böyle çok ayrıntılı teknik bir tartışmayla geçirmek istemiyorum ama belki e, hakikaten hükmün açıklanmasının geri bırakılması diye normatif bir tarif varsa yani kanunda böyle bir tarif yapılmış ise e, bu da bir hükümdür hükümdür yani açıklanmasa bile ve adli e, sicile işlenmese bile bu da bir hükümdür diyerek belki de yine de hani beş yıl içinde suç işlenmesi halinde dosyanın ne, tekrar nasıl işleme konup bununla ilgili hükmün açıklanmasına gerektiren bir e, işlem yapılıyor e, tali bir Hı -hı. ceza yargılaması yapılıyorsa burada da belki bunu da bir hüküm sayarak e, Hı -hı. E, yargılamanın iadesi ...şeklinde değerlendiriyor. Bence hükme, hüküm sayılmasına gerek yok. Çünkü Anayasa Mahkemesi sadece hükümleri incelemiyor ki... ...örneğin yayın yasa getiriliyor. Erişim yasağı getiriliyor... suç ceza hakimlikleri tarafından. E, kişiler bireysel başvuruya, e, başvuru yoluna gittiklerinde... ...Anayasa Mahkemesi ne diyor? Geçen hafta, iki gün önce de e, ...Değil mi? Halk TV ile ilgili karar verdi. Beş sene önce bir yayın yasağı getirilmişti. Bunun üstelik de ne dedi? Demokratik toplumdaki ihtiyaçları ihtiyaçlarla uyumlu değil demedi. Kanunilik yok dedi. Yani siz süren bir dava sırasında böyle bir yayın yasağı getiremezsiniz. Bununla ilgili yasada yeterli açık düzenleme yok dedi. Şimdi burada hüküm müydü değil miydi? Ya da işte erişim engelleri var. Erişim yasakları getiriyor. Ya da işte Şahin Alpay karanında olduğu gibi insanlar hakkında tutuklama kararı veriliyor. Tutuklama karar bir hüküm değil ki biz e, süresinde itiraz ediyoruz. İtirazımız yeniden olursa. mahkemenin verdiği bir, bir karar. Yani. Dolayısıyla buna karşı karar kanun, olsa, yolda evet, kanun yolda doğru, vardı. kanun yolu da vardı. Evet. Doğru kanun ama şeyde de aynı şey oldu. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasında da herkes itiraz kanun yoluna başvurdu. Evet. Yani başvurmayanları bilemeyeceğim ama e, %99'u başvurdu. Başvurmayanlar da olduğunu biliyoruz. O evet. onların kendi tercihleridir ama başvuranlar bir sonraki ya da bir üst mahkeme, bir sonraki ceza düşüm, bir sonraki ceza mahkemeleri tarafından bütün itirazlar reddoldu. Dolayısıyla itiraz yoluna başvurup da başarı elde eden kimse yok. Başvurarak ya da başvurmadan kesinleşti bu kararlar. Nasıl? Karar kesinleşti ama hüküm kesinleşmedi. Yargıtı için karar hüküm pardon özür dilerim. Anayasa mahkemesi için karar ya da hüküm olmasının önemi yok. Önemli olan başvuru yollarının tüketilmiş olması kendi makamına geldi. Biz burada şunu söylüyoruz. Bakın hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen akademisyenlerin büyük çoğunluğu zaten Anayasa Mahkemesi'ne başvurdular. Ama onların daha başvuruları incelemede. Anayasa Mahkemesi ya birleştirecek bunları ya yani bulup kurup. Yani eski kararı atıp evet, yaparak evet, toptan muhtemelen. bir karar Biz verecek. Biz diyoruz ki Anayasa Mahkemesi'ni yormayınız, üzmeyiniz. Mahkemeler olarak nasıl olsa verdiğiniz bir hüküm yok. Hüküm var ama hüküm niteliğini taşımıyor. Davalar açık. İndiriniz rafından. Anayasa Mahkemesi kararını içine koyunuz ve her ne kadar hükmü açıklamışsa hüküm yazmışsak da açıklanmadığından Kanun yolu süreci işlememektedir biz resen ya bu denilebilir bir de e, zaten hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının bazı sonuçları da var yargılama giderlerinin e, karşılanması e, gibi dolayısıyla hiç etkisiz bir kararda değil yani başka yan kararları da olduğu için sonuçları da olduğu için hüküm gibi de aslında e, etki doğuran bir karar e, dolayısıyla e, bizim için hüküm ya da karar ayrımının çok önemi yok. Önemli olan anayasa mahkemesinin burada temel hak ve özgürlüklerden biri toplum, demokratik toplumun ihtiyaçlarının gerektirdiği bir ölçülülük içinde değil ölçüsüz bir şekilde müdahaleye uğramıştır haksızlere sınırlanmıştır tespiti eylem tek evet herkes ayrı ayrı imzaladı ama herkes aynı bildirim metnini imzaladı. Dolayısıyla eylem tekse hukukta anayasa ne diyor eşitlik var diyor. Hukukta aynı durumdaki kişilere aynı e, muamelenin yapılması lazım. Dolayısıyla daha ağır durumda olan hükümlüler bundan yararlanabilecekken 5 e, sene bekleyip e, hiçbir hüküm almamış olacakların bundan e, yararlandırılmaması haber yaslı istiğal hukuk kabesli istiğal etmeyeceğine göre evet yani bu konuda bu belki dosyaları kapamak lazım artık <gülüyor> bu bu konuda belki başka usulü küçük tartışmalar olabilir Tabii bu tartışmalarımız gelecek bu, söz verdiler ama ama yani e, bu bu tartışmalar yapılıncaya kadar e, resmi gazetedeki bu kararın e, açıklandığını e, hükmün açıklanması şeklinde sonuçlanan e, dosyaların dışındaki dosyalarda <Gülüyor> e, istinafta bekleyen dosyalarda e, artık e, bir e, beraat kararı e, verilmesi gerektiğini söyleyelim. Şimdi tabi e, 15 Temmuz 2016'da <gülüyor> 31 Ekim günü e, Türkiye'de hem siyasi olarak hem de hukuki olarak gerçek anlamıyla bir fırtına koptu ve e, Cumhuriyet Gazetesi'nin e, ...yöneticileri, e, işte yazarları, e, efendim, çizerleri hepsi gözaltına alındı. Ve e, bir gözetim süresinden sonra ki o zaman altı güne kadar önce gözetim süresi verilmişti. E, bu sürede olmadan evet beş günlük süre sonucunda e, suç ceza hakimliklerine çıkarak tutuklandılar arkasından bir yıla yakın süre sonra dava açıldı ve e, açılan e, davada e, yani gazetede yayınlanan yazılar, resimler, haberler, işte e, çizgiler, e, karikatürler suç olarak nitelendi ve bu suçların Çoğu yani istisna olarak Cumhuriyet Gazetesi ile ilgisi olmayan Ahmet Kemal Aydoğdu diye bir kişiyle, kişiyle ilgili o da sosyal medyadan attığı evet, tweet, tweet, bir... <gülüyor> evet, tweetler nedeniyle bu davada birleştirildi. Ve e, açılan dava bu Ahmet Kemal Aydoğdu'nun dışında Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazar, çizer ve yöneticiler hakkında... E, terör örgütü üyesi olmamakla beraber hı hı. örgüte bilerek, isteyerek yardım etme. Evet. Ee, yine bir yıla yakın yargılama sonucunda <gülüyor> bir tek kişiyle ilgili sanıyorum beraat kararı var ve sonunda da mahkumet kararları verildi. Bu mahkumiyet kararları e, e, istinaf mahkemesine yani yeni kurulan birinci kanun yolu mahkemesine gitti. Kanun yolu mahkemesinde hemen hemen hiç gerekçe olmadan ee, istinaf isteminin reddine karar verildi. reddi oldu. Böylece istinafla ilgili ceza yargılamaları yasasındaki düzenleme çerçevesinde Beş yılın altında ceza alanların cezaları kesinleşti ve bir süre sonra bunların infazına başlandı. Ee, beş yılın üzerinde ceza alanlarla ilgili temiz kanun yolu açık olduğu için dosya yargıtaya gönderildi. Bu arada ileri de yargıtayın e, burada basın özgürlüğü vardır. Burada suç yoktur. Burada ifade özgürlüğü ihlal edilmiştir şeklinde bir tespit sonrası beraat kararı verilirse aynı dosyadan, aynı suçla ilgili e, beş yıldan az hüküm giymiş ve infazına başlamış olan insanlara da bu kararın, yani lehe olan kararın sirayet edeceği aleyhe kararda. da edebilir sanıyorum. Değil mi? Eder hı. mi? Aleyh. Karar etmiyor galiba. Tartışılır çünkü bireysel başvuru. Evet. Aynı hayır hayır. Yani o, Yargıtay. Hı. Yargıtay. Ha Yargıtay için diyorsunuz. Bir evet. Şimdi bu, bu gerekçeyle hemen Cumhuriyet Gazetesi'nin bu yargılanan yazarlarının, yöneticilerinin, avukatları infazın durmasını istediler. Evet. Önce kararı veren 27 ağır cezadan o e, bunu reddetti. Arkasından istinafa başvuruldu. İstinaf Mahkemesi dedi ki bunu kararı veren mahkeme durma kararını verir. <gülüyor> o da reddetti. Daha sonra e, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın e, Cumhuriyet Gazetesi'ndeki bu yazar, yönetici e, çizerleriyle ilgili e, verilen hüküm konusunda yani çoğunluğu ayrıntıları girmeyelim. Çoğunluğu 220 yüz yedinci madde. Yani örgütün üyesi yararçlık yapısına dahil mi? olmamakla beraber örgüt adına e, yardım, yardım, etmek. yardım etmek şeklindeki kararın bozulması gerektiğini söyledi. Hı. Bunun üzerine hemen bu da dikkate alınarak e, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı e, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne yani temize giden Cumhuriyet dosyasının dosyasını inceleyecek 16. Ceza Dairesi'ne başvuruda bulunuldu. Siz bu e, Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinde namesinde dikkate alarak infazın durmasına karar verin diye. <gülüyor> e, çünkü bu ana kadar e, istinaftaki Cumhuriyet dosyası ve istinafta kesinleşenlerle ilgili infazın başlaması üzerine hem Adalet Bakanlığı hem de 2004 yılında Ceza Kanunu, Ceza Infaz Yasası ve Ceza Muhakemeleri Yasasının mimarları olan İzzet Özgün Hoca, Adem Süzer Hoca, işte Adalet Bakanı, Yargıtay Başkanı e, ve birçok akademisyen bu e, usulün yanlış olduğunu, bu infazla ilgili düzenlemenin durdurulması gerektiğini söylemelerine rağmen infazlar durmamıştı. Yargıtaya başvuruldu tebliğ namiden sonra ve gözler hemen o günlerde. Ki adli tatil süresi içinde hatta bayramdan kurban bayramından önce <gülüyor> ama bir karar çıkmadı ee, önümüzdeki geçtiğimiz pardon hafta perşembe günü. Ben 18 Ağustos'ta evet. karar çıkacağını iddia ettim hatta <gülüyor> çünkü bu olağanüstü dönemlerdeki bütün davalarda proje yazıcıların böyle e, ilginç bir yaklaşımı var. E, ...tarihleri tutturuyorlar... ...ama bu sefer hükümlülük söz konusu olduğu için... ...demek ki orayı... <gülüyor> ...etkileyemiyorlar... E, ...uzadı... Evet, ...arayla ilgili yani, tatilin girmesi... E, ...bayramların girmesi dediğiniz gibi... ...süreci uzattı yoksa evet. ben Ağustos ayında... ...tahliye bekliyordum... ...şimdi Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili... ...infazın... ...yani infazına başlanmış olanlarla ilgili... E, ...durma kararı hemen... E, İstanbul 27 Ağır Ceza Mahkemesi'ne ve oradan da e, infazın yapıldığı Kandıra e, Ceza ve Tutuk Evi'ne yazı yazıldı ve o akşam infazına başlanan Cumhuriyet yönetici yazarları, gazetecileri Bırakıldılar. Evet. Ama 12 herkes Eylülmüş dedik. Uğursuz 12 Eylül. Evet evet, biz evet. Arkadaşlarımızı geri aldık. Öyle evet. bir İranik ama, ama, oldu. Ama ama yani bu acaba dedik ki bu bir infazın durdurma kararı mı yoksa Doğru yargı tay evet. Bu kısa süre içerisinde evet. bir bozma Hı -hı. kararı mı verdi? Bu tartışılıyordu. İsterseniz şimdi bu kararda yani 16 ceza dairesi ki... kararında Hı -hı. evet dün öğrendik ki bu. Bir bozma kararı, esasa onama girmiş, kararı esası girmiş, karar vermiş, bitirmiş. bitirmiş. Hı hı. Şimdi bu kararda çok önemli şeyler var. İspatla ilgili, basın hukukuyla ilgili, basın özgürlüğüyle ilgili, basın suçlarıyla ilgili zaman aşınma konusunda çok ciddi değerlendirmeler var. Bunların başlıklarını böyle bir göz atabilmek için evet. bir müzik arası verelim. Evet. Ve bugünkü dinleyeceğimiz müziğin adı da Özgürce Nasıl Yürünür? back rows apart from the back of the bus take the wheel from city idiot steer us back on the road teach us how to walk in freedom cause I'm gonna walk in freedom even if it takes my life Yes. Oh. Get up, get up, Get up, get up, stand up. Get up, get up, stand 94.9 Açık Radyo'da bir hukuk güvenliği programına devam ediyoruz. Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili süreci kısaca özetledik, detaya gireceğiz ama bu arada bu program için bu müziği hazırlayan Santa Urgan kardeşimize de öncelikle teşekkür, teşekkür etmek ederim. istiyorum. Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili 16. Hukuk Dairesi'nin kararını genel olarak nasıl değerlendirebiliriz? Aynen ee, pek çok eleştiri getirebiliriz tabii ki ama bunlar teknik ve mesleki konular. Ee, bu tabii birden fazla kişinin sanık olarak yargılandığı bir dava olduğu için sanık sayısınca e, hüküm içeriyor aslında. Yani hükmü değerlendiriyor. Şimdi e, demin sözünü ettik Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili olmayan bir sanık vardı. Sosyal medya paylaşımlarından dolayı örgüt üyesi. ...olmakla ilgili hakkında verilmiş bir mahkumiyet vardı. Yargıtay kendisi hakkında toplanan delillerin hukuk uygun olduğunu ve mahkemenin nitelemesinin doğru olduğunu belirlemiş ve onun hakkındaki mahkumiyet hükmünün onanmasına karar vermiş... Ee, onun dışında e, bir bozma e, kararı var. Bozma kararı Dur, da... Özür dilerim. <gülüyor> buyurun Ana. buyurun. Şimdi sanık Yusuf Emre İper hakkında da bir karar var. Ha, onu sonra söyleyecektim. Tamam buyrun size evet, söyleyin. Tamam. Yani Yusuf Emre İper hakkındaki suçlama 227 hı hı. değil. Evet, terör propagandası. Evet, terör propagandası olarak tavsif edilmiş. Öyle, yani nitelendirilmiş. öyle Dolayısıyla teknik bakımdan bana göre bana göre hı hı. Yargıtay doğru bir karar vermiş. Diyor ki 286 2 A maddesi gereğince kesinleşmiştir diyor. Bu kesinleşmiş. Şimdi 200 Hayır, e öbürleri de kesinleşmişti. Hı hı. Hayır, öbürleri de kesinleşmişti. Hı hı. Ee, 227'den Mahkum, olan... mahkum olup cezası 5 yılın altında olanların da Hı -hı. cezası hükmü kararı kesinleşmiş ve infazına başlanmıştı. Hı -hı. Ama biz diyorduk ki 227 Hı -hı. suçlaması aynı dosya ve 227 suçlamasıyla 5 yıldan fazla işte alt Hı -hı. sınırdan uzaklaştırarak ağırlaştırılarak verilen hükümler Hı -hı. E, sonunda bozulursa 220'den hı hı. hükmü kesinleşenlerin e, şeyine sirayet edecek. Usulü e, durumuna, hukuki, usuli durumuna, durumuna hukuki duruma sirayet edecek. Burada e, hakikaten Emre Yusuf Emre İper'le ilgili e, terör örgütü propagandası yapmak suçu olduğu hı hı. için bundan farklı olarak e, buna sirayet etmeyeceği gerekçesiyle kesinleşmiş hüküm konusunda... Doğru ama Bahar abicim şöyle bir fark var burada. Bakın Yargıtay o yüzden ben onama kararından başladım. Yargıtay onama kararını verirken bu Cumhuriyet gazetesiyle ilgisi olmayan sosyal medya paylaşımlarından dolayı örgüt üyesi olduğuna karar verilen neydi? Ahmet Kemal Aydoğdu evet. isimli kişi hakkında hukuka uygun diyor toplanan deliller. Yani Yargıtay ne yapmamış? Ee, muhakeme Hukuku kapsamında bir değerlendirme Yapmamış yani Demiş ki delillerin hukuku Uygunluğunun tartışmasını olay mahkemesi Yapar birinci derece mahkemesi Yapar sınafta bunu değerlendirir Ben oraya girmiyorum hukuku uygun buldum Demiş isteseydi temel bir Hak ihlali olsaydı e, görseydi Kendince girerdi şimdi Hukuka uygunluk aykırılık tartışmasını yapmayıp sadece maddi hukuka uygun yani suçun unsurlarına ilişkin bir değerlendirme yaptığı için Emre hakkında bunu söylüyor. Şunu deseydi Yargıtay çünkü Yargıtay ne yapıyor? Hukuka uygunluk denetimi yapıyor. Yargıtay şunu deseydi burada muhakeme hukukunun temelinden sarsan çok önemli bir temel hak ihlali var deseydi. O zaman mesela Baylok diye bilinen... E, bu dijital e, yolla elde edilen materyallerin delil olup olmaması ile ilgili bir değerlendirme yapsaydı o zaman emre hakkında e, verilen hüküm de e, bu tür e, dijital materyallere delil, delillere dayalı olduğu için delillerin hukuka uygunluğu üzerinden bir tartışma yapsaydı o zaman sadece hukuki vasıflandırmayla suçun ile ilgili bir sınırlama yapmayacaktı. Bunu niye söylüyorum şimdi bizim. E, ceza muhakemesi kanununun 306. maddesi ne diyor e, bir davada birden fazla sanık varsa bu sanıklardan bir kısmı hükmü temiz etmiş bir kısmı temiz etmemişse temiz veya edememişse. edememişse biz edemedik e, gazeteci arkadaşlarımız 5 yılın altında ceza aldıkları için edemedik kanuni engel vardı Hatta anayasaya aykırılık ileri sürdük ciddiye alınmadı pekala ciddiye alınıp götürülebilirdi ve başka türlü bir duruma verilirdi o haklarımız bize kullandırılmadı aynı derde aynı yönde düşünmedi yüksek mahkemeler yargıçları. 306. madde diyor ki temize gitmeyen ya da gidemeyen sanıkta yargıtayın bozduğu bir mahkumiyet kararı dosyası içindeki bir başka sanıksa. O da bundan yararlanabilir diyor. Ve diyor ki bakın e, diğer sanıklara da uygulanması olanağı varsa diyor. Yani şunu söylemiyor. E, aynı, aynı davada suç olması, aynı suç, suç olması gerekir demiyor. Bunu Yargıtay e, bu ayrımı yapmış. Yani burada nedir? Emre hakkındaki nitelemeyi birinci derece mahkemesi terör propagandası olarak değerlendirdi. Gazeteciler hakkındaki nitelemeyi de örgüte yardım olarak değerlendirmişti. O demin sözünü ettiğim beyefendinin durumu hariç. O örgüt üyeliği. Zaten yani kararda ekrem... aslında çelişkiler evet, var. Yani şöyle kararda eğer muhakeme hukuku üzerinden gidilseydi temel hak ve özgürlüklerin ihlali üzerinden bir delil değerlendirmesi delillerin hukuku uygunluğu değerlendirmesi yapılsaydı Emre emrede pekala bence bu bozma kararından etkilenecek de ama Yargıtay ben muhakeme hukukuna girmiyorum onu olay mahkemesine bırakıyorum. Ben onun vicdani kanaatini yeterli bul buluyorum. Oradaki delillerin hukuka uygunluğunu denetlemiyorum burada. Denetlememi gerektiren bir temel ihlal göremedim. O yüzden örgüt üyeliği doğrudur. Onadım. Emre ile ilgili de mahkeme vicdani kanaat olarak doğru nitelime yapmış. Ona onu da 5 yılın altında olduğu için Diğerleri de kesinleşmiş olmadığı yaptı. için inceleme istihayet dışında gördüm ama şuna baktım diyor. Üçüncü grup sanıklar hakkında beraat hariç verilen mahkumiyet kararlarının tümü örgüt ya örgüte yardımdan, şimdi sen örgüte yardımdan mahkum ettiğin insanlara değişik derecelerde cezalar vermişsin. Kimisine iki yıl bir ay vermişsin. Kimisine e, yedi yıl, e, sekiz yıl, on bir ay vermişsin. Ne unuttum şimdi zaman geçiyor. Yani Üç yıl, dört yıl, iki yıl, yedi yıl, sekiz yıl, yıl ce ceza alan arkadaşlarımız vardı. Dolayısıyla bu aynı suçtan mahkum olup da sadece sonuç olarak farklı... E, derecede farklı süre ile hapis cezası alanlar arasında bir denklikle sınırlı olarak 306. maddeyi değerlendirmiş. Pekala başkası da olabilirdi. Yargıtay burada deliller hukuka aykırı. Bu hukuka aykırı delillerle yürütülen muhakeme hukuku benim hukuki denetimimin içine de şu nedenle giriyor diyerek bambaşka bir hüküm de kurabilirdi diye düşünüyorum. Şimdi, yani önemli bir şey şimdi, için. Başka bir zaman şimdi tartışalım Şimdi bu, bu 306. maddeyle ilgili <gülüyor> Ee, sirayetin hangi e, koşullara bağlı, fa hocam, e, sanıklara, faillere veya suçlara sirayet edeceği, e, kapsayacağı konusunda ben biraz farklı düşünüyorum ama e, benim dikkatimi çeken hı. Emre İperle ilgili ve sizin biraz evvel. <Gülüyor> e, yaptığınız e, değerlendirme açısından Yargıtay'ın kendi e, bu kararı içinde çelişkiler var. Çünkü diyor ki tabii Yargıtay ki daha evvel ben Yargıtay yerel mahkemenin yerine koyarak kendisini yani olay mahkemesinin yerine Birinci derece yani mahkeme. yerel mahkeme ve hatta Ağazı İstinap mahkeme. Mahkemesi yerine koyaraktan karar veremez. Onun yerine geçemez. Evet, tabii ki. Ben sadece hukuki denetim yaparım tamam. diyor. Ama diyor eğer ...gelillerin takdirinde... Hata yok. ...norma... E, ...akla, mantığa... ...yaşamın olağan koşullarına aykırı... Hı hı. ...bir değerlendirme varsa... ...artık o zaman benim... E, ...olay bilemez. değerlendirmem hı hı. ...ve kanıtlama değerlendirme... E, ...kanıtları değerlendirme ile ilgili... Hı hı. E, ...yasak... ...benim hı hı. için kalkar, kalkar... ...ben onları da değerlendiririm diyor... Hı hı. ...burada Emre İper ilgili... Ee, delilin hukuka aykırı olduğu e, hem 206. maddesinden itiraz edilmesi bakımından hem de 217. maddesinden hukuka aykırı delil olarak e, delil telakki edilemeyeceği düşünüldüğünde buna da bir dahilesi gerekiyor evet, idi. Bak, niye? Çünkü aynı şey Yargıtay kararında... Anayasa Mahkemesi kuruluş kanununun 50. maddesindeki yasak var ya yerindelik denetimi yapamama ve evet. kanun yoluna ilişkin değerlendirmeleri yapamama. Anayasa Mahkemesi ile ilgili sınırlar çizilmiş. Ama Anayasa Mahkemesi ne dedi Şahin Alpay kararında 15 Mart'ta? Evet dedi ben... ...alt derece mahkemelerin yerine geçerek... ...o çünkü yüksek mahkeme... ...derece mahkemesi değil ki... Evet. ...ben derece mahkemelerinin yerine geçerek... ...yerindelik denetimi yapamam... Yapmaması ...kanun lazım. yapamaz Mesela ...ahim de yapamaz, yapamaz, anayasa mahkemesi... ...kanun yolunda illere sürülecek bir şeyi de denetleyemem... ...ama dedi oradaki hukuki ihlal bir temel hak ve özgürlüğün ihlali ise o zaman benim bu yasağım kalkar ben temel hak ve özgürlüğün ihlal edilip edilmemesini ile sınırlı olarak incelememi yaparım dedi. Bence aynı şey burada zemin siz de söylediniz. Yargıtay için de geçerli. Anayasa Mahkemesi'nin bu değerlendirmesine uzun uzun atıf yapıp sonra kendisinin böyle bir sınırlama yapması yeterince açıklanmamış bu kararda diye düşünüyorum. Evet. Şimdi e, onu onun dışında e, diğer e, yargılanan kişilerle ilgili e, bir bozma kararı var. Geniş kapsamlı bir bozma kararı var. Bir bozma kararındaki kriterler önemli. Evet yani orada ikiye ayrılmıştı Beş yılın altında olanlar, beş yılın üstünde olanlar. Burada yeniden ikiye ayırmış e, yargıtay. Bir Cumhuriyet gazetesinde yazarlar Cumhuriyet Vakfı'nda yönetici olanları ayırmış bir de Ahmet Şık'ın durumunu ayrı ele almış zaten Ahmet Şık hakkında dava sonradan birleştirilmişti. Ee, sizin e, davada ileri sürdüğünüz savunmaların fazlasıyla dikkate alındığını, dilekçelerinizin okunduğunu fark etmiş bulunuyorum. Böylelikle <gülüyor> bu kararı okuduğumda da. E, e, sizinkileri de e, ben e, de öyle sanıyorum. Örgüte yardım suçunun unsurları ile ilgili... Başta zaten kararın ilk 22 sayfası hukuki değerlendirmelerle geçiyor. Son 23 ila 28. maddeye yani son 6 maddede olaya ilişkin değerlendirme yapmış olgusal olarak Yargıtay. Baştaki değerlendirmelerinde ve burada yaptığı özet değerlendirmede e, suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte bilerek ve isteyerek yardım edilmiş olması gerekir diye özellikle çizmiş. Çünkü siz hep zaten bütün kasi suçlar bilerek ve işleyerek e, işlenir. isteyerek işlenir. Burada yasa koyucu bu özel suç tipinde ayrıca yargı e, örgüte üye e, pardon örgüte üye olmamakla beraber örgüte yardım etmenin de bilerek ve isteyerek e, işlenmesini özellikle istediğine göre e, yasa koyucu bu Özel kast gerekir. Ortada bir örgüt olduğunun bilinmesini ve o örgütün amaçlarına, menfaatlerine uygun örgüte ya da üyelerine bir hizmet sunulduğu bilinciyle sanıkların hareket etmesi lazım. Dosyada buna ilişkin delil yok dediniz ve gerçekten da e, hukuki nitelemeyi yaparken onu esas almış ve e, bir şeye daha e, e, dikkat etmiş. Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığına yani öncelikle TCK 220 Taksim 7'deki suçun unsurlarını anlatmış uzun uzun ve bu bölümde özet olarak ayrıca. Ardından da Kadri Gürsel hakkındaki Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ihlal kararını dikkate sunarak demiş ki anayasa 153. medde uyarınca e, Anayasa Mahkemesi kararları Katidir kesindir herkesi bağlar. Orada Kadri Gülsel'e yapılan verilen mahkumiyet kararı ifade özgürlüğünün ihlali anlamına gelmiştir. Saptaması vardır. Dolayısıyla biz de bu ihlal saptamasıyla ilgili yetiniyoruz. Dolayısıyla kendisinin ifade özgürlüğü ihlal edilmiştir diye onu ayırmış. Onun dışında da vakıf yöneticisi olan diğer sanıkların durumunu incelemiş ve onlarla ilgili ne demiş isterseniz onu siz söyleyin. Burada bu bilerek isteyerekle ilgili Duyurum. bir şey daha evet. mesela <gülüyor> sizin konu nasıl? <gülüyor> Benim konu belki <gülüyor> hani Şakı bir yapıyorsun? suçun e, hakikaten suç olarak kabul edilebilmesi için bu çok teknik bir konu ama kanun bunu şu suç diye tarif edecek. Birincisi bu buna e, maddi unsur diyoruz suçun maddi unsur diyoruz. İkincisi manevi unsur, kast unsuru, kasten yapılmış olacak. Üçüncüsü e, bu şeylerle ilgili hareket olacak yani hı hı. buna uygun hareket olacak pardon kanunda tarif edilmiş olacak maddi hı hı. unsur olacak hareket olacak üçüncüsü kast olacak dördüncüsü de hı hı. bu eylemin herhangi bir hukuk normu tarafından hatta yargıtay kararlarıyla hatta bazı hocalara göre toplumdaki anlayış çerçevesine adet ve göreneklere göre hukuka uygun hale gelmez gelmemiş olacak. Eğer Hı. bu hukuka uygun hale gelmiş ise o zaman suç olmaz. Şimdi e, suçun bu dört unsurundan en önemlisi olan kas unsuru açısından kanun 21. maddede diyor ki kanun Hı. suç saydığı eylemi bilerek ve isteyerek işlemek. Diyor. Bütün suçlar için bu var. Bu bilerek ve isteyerek. Tabii. Ama şimdi sizin de bu yargıtay kararında işaret ettiğiniz gibi e, ayrıca 220'de bilerek isteyerek Demesi, bir daha yazıldığına yani, göre bir anlamı var. Örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmadan örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek lafında kanun koyucu abesle iştigal etmeyeceği için yani bunu 21. maddeyi unutarak söylediği kabul edilemeyeceği için burada bir özel kas var. Ama benim asıl şimdi yani burada işaret etmek istediğim konu Cumhuriyet davasında şu e, tartışıldı. Yani bilerek isteyerek kanunun suç saydığı eylemi ikame etmek gerekiyor. Ama neyi bileceğiz? Yani terör örgütü diye söylediği şey Fethullah Gülen hareketi. Fethullah Gülen hareketiyle ilgili bakanlar, hükümet evet, bütün o zaman bir bütün, yoktu. bütün ekonomik İş çevreler, siyasi içindir. çevreler beraber hareket ediyordu. Evet. Ve biz biz varsayıyoruz ki bakanlar, Cumhurbaşkanı, Başbakan Milli İstihbarat Teşkilatı, ülkenin bütün güvenliğini sağlayan Milli İstihbarat Teşkilatı, hı hı. E, ülkenin dış güvenliği için çalışan Genelkurmay İstihbarat Teşkilatı, hı hı. iç güvenlik için çalışan Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Teşkilatı, bu cemaatin veya Gülen Hareketi denilen hareketin varlığını biliyor ama onun silahlı bir terör örgütü olduğunu bilmiyor 15 Temmuz'a kadar. E şimdi bu kadar devletin en üst kademesindeki bu merciler bilmezken sıradan bir vatandaş Gülen Hareketi'nin silahlı bir terör örgütü olduğunu nereden bilecek? Yani 7'ye göre bu suçu işlemek için terör örgütünün böyle bir niteliği veya o örgütün böyle bir niteliğinin olduğunu bilmesi gerekiyor. Onun için de bu e, Yargıtay 23. sayfasında e, ikinci paragraf olarak yani bozmalarla ilgili başta da paragraf. ikinci paragrafın ikinci e, paragrafında diyor ki <gülüyor> yardım suçunun oluşabilmesi için suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte bilerek ve isteyerek yardım edilmiş olması gerekir. Başka bir ifadeyle yardım fa Fiilini. Fiilinin örgütün suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgüt olduğu bilinerek gerçekleştirilmesi olması gerekir. Hı hı. Fıkra metninde de e, geçen. geçen bilerek ibaresi doğrudan. Doğrudan kastı ifade evet, eder. Evet, ifade eder diyor. Olası kastı da işlenemez diyor. Yani evet, evet. önemli sizin de savunmanızın temeliydi. Sonrasında da basın özgürlüğünün e, demokratik toplumlarda ne kadar önemli olduğuna dikkat çekiyor. Ama bu hakkında mutlak olmadığını ve demokratik toplumun toplumun düzeninin ya da bireylerin hak ve özgürlüklerinin ya da suçun işlenmesinin önermesi amacıyla bazı sayısı, e, nedenlere bağlı olarak sınırlanabileceğini söylüyor. Bununla ilgili yüksek mahkeme iştahatlarına dikkat çekiyor. Sonra da Cumhuriyet'e geliyor sıra. Muhalef kimliğiyle bilinen Cumhuriyet gazetesindeki iktidara yönelik eleştiri ve yorumlarının e, çoğulcu, özgürlükçü, hoşgörülü, demokratik toplumlarda düşünceyi açıklama özgürlüğü sadece genel kabul gören ve zararsız yahut önemsiz addedilen düşünceler yönündeki değil aynı zamanda Halkın bir kısmı tarafından benimsenmeyen, kural dışı hatta endişe verici düşünceler için de geçerlidir diyerek bildiğimiz temel e, kuralı yineliyor. Ölçücü, Ölçücü, kriteri hangisini evet. dersek ve e, buradan yola çıkarak değerlendirme yapmaya başlıyor ve e, diyor ki... E, gazeteciler için objektif sorumluluk söz konusu değildir. E, basında çıkan haberler ve yazılarla ilgili kimlerin sorumlu olduğuna ilişkin hukuki kuralları Yinelikten sonra demin sözünü ettiğim gibi Kadri Bey için Anayasa Mahkemesi kararını yaptığı ihlalle sınırlı olarak e, değerlendirmesini yapıyor. Vakıf yöneticisi olan Akın Atalay, Mehmet Murat Sabuncu ya da işte e, genel yayıncı Mehmet Orhan Erinç Aydın Engin ve Hikmet Aslan Çetinkaya için ise yukarıda yani başında ilk 22 sayfada yüklenen suçla ilgili yaptığı açıklamalar ışında ışığında dosyaya bakıldığında e, şüpheden sanık yararlanır ilkesi uyarınca e, hareket edilmelidir bu suçtan cezalandırılmasının temel e, koşulunu oluşturacak hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde iddiayı ispat eden dosyada yeterli delil yoktur kuşku yenilememiştir e, olasılıklarla Büyük önermenin küçük önermeyi yenmesi gibi bir takım varsayımlarla yola çıkamazsınız. Kesin olarak şüpheyi yenmiş olmanız lazım. Burada yenemediniz diyor. Sonra da Ahmet Şık'la ilgili değerlendirmeyi yaparak de burada, bozma kararı veriyor. Evet, ben burada. özetledim kısacası. Evet, siz evet, buyurun. Burada. E, hakikaten önemli olan konulardan biri de yani bu o, e, Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili yapılan soruşturmada ve açılan davada hı hı. hep Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yayınlanan yazılar söylediğim gibi karikatürler, evet. hı hı. E, haberler, haberler. E, suç olgusu. Evet röportajlar suç olgusu olarak gösterilmişti ve bunların hı hı. aslında dört aylık basın yasasının e, koyduğu dört aylık süre açısından hı hı. E, dikkate alınması gerektiği kararda da ifade edilmiş. Dört ay geçtikten sonra bu yazılarla ilgili artık dava açılamayacağı konusu da ifade edilmiş. Hı hı. Bu zaman aşımı süresi yani hı hı. dava açma konusunda bunu işaret edilmiş. Evet. Bir de Cumhuriyet Gazetesi ile ilgili söylediğiniz muhalif kimliği, hı hı. muhalif e, yayın yaptığı ee, ...bilinen... E, ...bu gazeteyle ilgili... ...hep hı hı. işte söylenen... ...Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre basının... ...kamuoyunun bekçi köpeği... ...rolü... Hı. ...demokrasinin siyasi işleyişi için... ...yaşamsal önemdedir diye... ...tekrar etmiş bunu... Hı hı. ...ve basın ve soruşturmacı... ...gazeteciliğin... ...hükümetin siyasi kararlarını... ...eylemlerini ve ihmallerini... ...sıkı bir denetime tabi tutarak... ...ve vatandaşların... ...karar alma sürecine... ...yani Handysight kararında da öyle der ya... ...bilinçlenmiş toplum... ...bilinçlenmiş birey ve... ...bilinçlenmiş bireylerden oluşan... E, ...bilinçlenmiş toplum... De ...doğrudan demokrasinin yolunu... ...açar diyerek... E, ...diyor ki burada da... ...vatandaşların karar alma sürecine katılmasını... ...kolaylaştırarak... ...demokrasinin sağlıklı bir şekilde işlemesini... ...güvence altına almaktadır. Basının sahip olduğu... Demokrasiyi güçlendiren böyle bir işlem halkın tartışmalı siyasi konularda da kamuoyunu bilgilendiren bilgi ve fikirleri alma hakkıyla birlikte gündeme geldiğinde özel bir önem kazanır diyor ve basın halkın siyasal liderlerin düşünceleri ve tavırları hakkında bir görüş edinilmesi ve oluşturulabilmesi için en önemli yollardan biri diyor ve demokrasi için... Bu basına yöneltilen baskıların, kısıtlamaların, yasaklamaların işte bu temel kurallara aykırı olduğu hem savunma sırasında söylenildi hem bizim bütün programlarımızda söylediğimiz ve iddia ettiğimiz ve eksik bulduğumuz olmaması yapılmaması gereken engellemeler olduğu bu kararda da bir kere daha ifade ediliyor evet, Ahmet Şık'ın durumun aslında ayrıca ele alınması gerekiyor belki bir başka programda çünkü evet. yapılan hukuki nitelemelerin yanlış olduğu ayrıca e, değişik suç tipleri bakımından ele alınması gerektiği hatırlatıldıktan sonra önemli bir şey söylüyor eğer e, basın şey terör e, örgütlerinin bildirileri e, açıklanıyorsa e, haberde o zaman burada e, basın kanunundaki kısa süreli hak düşünme sürelerinden söz edilemez diyor. Bu önemli bir değerlendirme. Bunun ayrıca tartışılması lazım. Sonuç olarak e, Kadri Gürsel ve diğer Cumhuriyet çalışanları hakkındaki ve Ahmetçi hakkındaki mahkumiyet kararları bozuluyor. Ve 5 yılın altında olduğu için haklarında kesinleşme olan ve Kandıra'da cezalarını çeken diğer gazeteciler hakkındaki e, mahkumiyet kararının da bu anlamda e, bozuluyor. ...sağlayacak şekilde onlar... ...hakkında da etkili olması gerektiğine... ...karar veriyor ve infazlarının... durdurulmasına karar veriyor. Sirayetle. Sirayet etme o demek yani... ...etkilemesi, ona da etki etmesi... ...ve e, haklarındaki... E, yaka, e, şey, ...Bülent Bey... ...hakkındaki yakalamayı kaldırıyor, infazı... ...durduruyor, salıverilmelerini sağlıyor... ...ama sonra ilginç bir şekilde adli kontrolü... ...ben de bunu görmemiştim... ...sabah bir e, değerli hukukçu... ...arkadaşım dikkat çekti, ya orada dikkat et... ...adli kontrol var, inanın görmemiştim... Sözlüksüz okudum yolda. E şimdi tutuklama koşulu yok iken niçin adli kontrol veriyorsun? Yani şunu söylemeye getiriyor. Ben infazı geri durduruyorum ama burada hükmün çekilmesi söz konusuydu aslında. Ben bunu tutuklama koşulu var, varsayarım ve adli kontrol veririm. Neymiş adli kontrol? Ürt dışına çıkamama e, ve tabii nereye gönderiyor? Ağır ceza mahkemesine gönderiyor. Niye? Çünkü kanun değişti eğer sınav red kararı verirse, esası girip incelemezse evet. bozmalar otomatikman evet, birinci derece evet. mahkemesine gidecek artık. Süremiz doldu. O zaman bu bazı konuları yeniden Devamı konuşmak var. için bir sonraki programa bakalım. Bütün dinleyicilerimize iyi günler dileyelim. Yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak Teşekkürler, üzere. Teşekkürler.